Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Gülay Kutal ve Firuz Kutal'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Leandro Sunan, Emre Dağtaşoğlu. Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Halk müziği ile ilgilenenlerin bildiği üzere geçtiğimiz hafta içinde 17 Haziran 2025 tarihinde bağlama icrasının şahikalarından biri olan Mehmet Erenler vefat etti. Son yıllarda resmi YouTube kanalında kayıtlar paylaşıyordu. Ve bunlar güncel kayıtlardı. Ki zaman zaman bu programda da oradaki kayıtları paylaştım sizlerle. Oldukça da dinç ve sağlıklı görünüyordu kendisi. O sebeple hem şaşırdım hem de çok üzüldüm vefatına. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Önceki yıllarda onun icrasının hususiyetleriyle ilgili yeri geldikçe birkaç cümle etmiştim. Ustayı programın sonunda anmayı düşündüm. Ama sonra gönlüm el vermedi... Ve programı bütünüyle ona ayırmaya karar verdim. Kendi halinde bir programla da olsa ustayı anmak ve karşılığını ödemesi zor emeklerine bir saygı duruşunda bulunmak yerinde olur diye düşündüm. Onu biraz tanıttıktan sonra özellikle icrasının hususiyetleri üzerinde durmaya çalışacağım. Ama önce Mehmet Erenler'in icrasından ilk türküyü paylaşmak istiyorum sizlerle. Onun Bozlaklar isimli albümünden... Çorum Alaca yöresine ait bir bozlak dinleyeceğiz. Kaynak Kişi Ali İhsan Erdoğan, derleyen ise TRT Müzik Dairesi. Özellikle açışa ve ara sazlara dikkat kesilmenizi rica ediyorum. Ki sonraki anonslarda onun açışlarının ne kadar özel ve neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Mehmet Erenler'in yorumundan dinleyeceğimiz bu Çorum Bozlağ'ın ismi ise gayrı dayanamam ben bu hasrete. de götür ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım yakma çıramı ya beni de götür ya sen de git. Ateşin aşkına canım, yakma çılamı Ya beni de götür, ya sende de gel. Oh Sen gidersen gendiğim berdar ederim, bülbül gül dalına gormaz nederim. Elif geldim bir Götür, ya sen de gitme Elif kaddin büker kemende derin Ya beni de götür ya sen de gitme Koydun morsın Büllü bağlar Hüseyin'im geçiyor Gençlik çağları Ya beni de götür Ya sen de gir şey o, gençlik şovarı ya beni de götür ya sende Mehmet Erenler 1946 yılında Ankara'nın Ayaş ilçesinde dünyaya gelmiş. Bu yörenin insanı olması hasebiyle olsa gerek farklı yörelerden türküler icra etse de en çok Orta Anadolu türkülerine yer veriyordu repertuarında. Çok küçük yaşlarda bağlamayla tanışmış. Onun ilgisini fark eden babası, Mehmet Erenler henüz 5-6 yaşındayken bir cura almış ona. Bağlama çalmayı 7-8 yaşlarındayken kendi kendine öğrenmiş. Röportajlarında belirttiğine göre sürekli radyo dinleyerek oradan edindiği kulak terbiyesiyle başarmış bunu. Ki bu durum ne kadar hassas bir kulağa sahip olduğunun Önemli bir kanıtı. Yeteneğinin bir diğer göstergesi ise daha 8-9 yaşlarındayken sahne alıp türküler icra etmesi. Dile kolay geliyor 8-9 yaşında sahne aldı demek ama gerçekten şaşırtıcı bir durum. Daha o yaşta profesyonel sahnelerde müzik icra edebilmesi sıradan bir şey değil. Aynı nispette çok erken bir zamanda daha 13 yaşındayken Muzaffer Sarı Söze'nin meşhur Yurtdan Sesler programına çıkmış. Takdire şayan bir diğer yanı ise erken yaşlarda sahneye çıkmasına rağmen bu durumun karakterinde olumsuz etki yapmamış olması. Malum o yaşlarda bir çocuğun sahne alması ne kadar doğru tartışma götürür bir husus. Bırakın daha ilkokul çağındaki bir çocuğu yetişkin insanlar bile şöhreti kaldıramayabiliyorlar. Bu sık rastlanan bir durum. Rahmetli babam parayla mevkinin hazmı zordur derdi. Günümüzde de böyle insanlardan çokça çekiyoruz zaten toplumca. Yani parayı, mevkiyi ve şöhreti hazmedemeyen, bu hazımsızlığı da başkalarından çıkaran bir sürü insan var çevremizde. Mehmet Erenlerin kişiliğiyle ilgili birkaç hususa dikkat çekeceğim ama onlardan söz etmeden küçük yaşta gelen bu şöhretin onda olumsuz etki bırakmamasının sebeplerinden birinin güçlü bir karaktere sahip olması olduğunu Söylemek istiyorum. Bunun altını çizmeyi önemli buluyorum. Bu anonsu daha fazla uzatmadan sıradaki türkünün künyesini aktaracağım şimdi sizlere. Nida Tüfekçi'nin derlediği meşhur bir Yozgat türküsü var sırada. Akdağ Madeni ilçesinden olan bu türkü bir ağıt. Sözleriyle ve ağıtın kendisiyle ilgili malumat aktarmıştım önceki yıllarda. İlgili eserlerin künyelerine de yer vermiştim. Vakti verimli kullanabilmek adına onları yinelemeyeceğim şimdi. Mehmet Erenler'in Hata Benim, Resital 1 isimli albümünden dinliyoruz bu klasik Yozgat Türküsünü. Çamlığın başında tüter bir tütün, diğer adıyla Han Meyve'yi Kopardılar dalından. Şamlın başında tüter bir tütün Acı çekmeyenin yüreği Bir tütün acı çekmeyenin yüreği bütün Ziyamın atını Tutun. Gelen geçen ziyam ölmüştüsün. Ziyafatını pazar tutun. Gelen Geçen Ziyan Ölmüş Döylesindim At Üstümde Kuşlar Gibi Döymen Yar Gidip ahbapları da Ha kopar ses sağımdan Onun için açık gider Gözlerim Eğer yarım tutmaz ise Dalımda, onun için Sanat hayatına genç yaşta başlayan Mehmet Erenler 20 yaşında TRT Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak atanmış. Daha sonra 1980'de İstanbul Radyosu'na geçmiş ve hem şef olarak hem de repertuar kurullarında bilir kişi olarak birçok görev üstlenmiş radyoda. Ayrıca İstanbul Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak hizmet etmiş. Hizmetleri bunlarla sınırlı değil. TRT repertuarına aşina olan kişiler bilirler birçok türkünün notasını yazmış. Ayrıca sayısı mahdut olsa da derlemeler de yapmış. Derlediği türküler ise hakikaten çok güzel türküler. Örneğin Tokat'tan derlediği Sabahın Seherinde ötüyor kuşlar, Elçek tabi Elçek Sinem Üstünden ve Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme isimli türküler, repertuarın kanımca özel türkülerinden. Hem müzikal yapılarıyla hem de sözleriyle özeller. Aynı şekilde Denizin Dibinde Hatcam Demirden Evler isimli Burdur türküsü de derlediği güzel türkülerden bir diğeri. 20'nin üzerinde albüm yapmış ve çok sayıda sanatçıya da bağlamasıyla eşlik etmiş. Ayrıca hem ulusal hem de uluslararası birçok çalışmaya katılıp atölyeler düzenlemiş, dersler vermiş. Hasılı halk müziğine birçok bağlamda hizmet etmiş. Titiz ve prensipli çalışma üslubu sayesinde de birçok kişiye örnek olmuş. Bu konuda birkaç şey daha söylenebilir ama onları sonraki anonslarda... Tamamlasam daha isabetli olacak şimdi sıradaki türküyü anons etmek istiyorum sırada yine bir Yozgat türküsü var bu da sürmeli yani Yozgat tavrıyla icra ediliyor aslında ikisinden birisini alacaktım listeye ama ikisine de kıyamadım hangisini seçeceğimi bir türlü bilemedim sonunda ikisini de çalmaya karar verdim bu hafta İftariye Hatun'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Yozgat sürmelisi bu ve Mehmet Erenler'in Yüreğimde Türküler 2 isimli albümünden dinliyoruz Sabahnan Esen Seher Yelimi. Durup durup yar göğsünü geçirir Yoksa bugün ayrı Geliyor seninle bir gavle dedin. Gavilden kav İkimiz bir dalar var, yuvarlak yapan Başka dalda Mehmet Erenler'le hasbihal etme ve ondan feyiz alma şansına erişemedim ne yazık ki. Ama TRT'nin Elme Dağ'daki binasında kendisiyle tanışmış, ayaküstü sohbet etmiştim. Daha 20'li yaşlarımın başındaydım o zaman. Hem dikkatle dinlemiş, hem de tevazuyla karşılık vermişti bana. Açıkçası böyle bir tevazu beklemiyordum Mehmet Erenler'den. Yani bir kibirli tavır değildi beklediğim elbette ama gerçekten çok samimi karşısındaki Kendisine nazaran çocuk yaşta denebilecek insana gösterdiği özen gerçekten önemliydi ve o halini, tavrını hiç unutmadım üstadın. Diğer insanların onun hakkındaki tanıklıkları tevazu sahibi, yardımsever, disiplinli, sanatını icra etmeye odaklanıp çıkar çevreleriyle alışverişte bulunmayacak kadar kimlik ve kişilik sahibi bir insan olduğunu gösteriyor. Bu anlamda sağlam bir duruş olduğunu söylemek de mümkün. Ki bunun çağımızda özellikle de günümüz Türkiye'sinde kıymetli olduğunu düşünüyorum. Haslı, karakter ve kişilik olarak da örnek bir insan olduğunu söylemek mümkün. Mehmet Erenlerin bu özelliklerinin altını çizmek de önemli kanımca. Şimdi Muammer Ketencoğlu'nun karanfilim Moruna isimli albümünden bir kayıt paylaşacağım sizlerle. Bu albümü ilk aldığımda kaset olarak vardı o zaman bende. Mehmet Erenler'le karşılaşınca çok şaşırmıştım. Açıkçası beklemiyordum. Çok tatlı bir sürpriz olmuştu bana. O albümde Mehmet Erenler'in icra ettiği bir Ankara türküsünü paylaşacağım şimdi sizlerle. Genç Osmandan Nida Tüfekçi'nin derlediği Misket Ayağında olan bir türkü bu. Yani Eviç makamıyla benzerlik gösteriyor. 11 8, 12 8 ve 13 .8 lik ölçüler kullanılıyor. 11 lik kısmın kısmının usulü 2-2-2-2-3 şeklinde. 12-8'lik kısmın usulü 2-3-2-2-3 şeklinde. 13-8'lik kısmın usulü ise 2-2-2-2-2-3 şeklinde. Yani ölçü ve usul bakımından oldukça özel bir türkü. Eviç makamında olması da başka bir hususiyeti. Mehmet Erenler'den dinleyeceğimiz bu Ankara türküsünün ismi ise Ah öleyim vah öleyim. <Gülüyor> Seher Mehmet Erner'in icrasının hususiyetlerine gelecek olursak, uzmanı olmasam da konuyla ilgili kabaca birkaç şey söyleyebilirim bir dinleyici olarak. Onun açışları çok kendine has. Özellikle bunun üzerinde durmak önemli. Yüzlerce bağlama içinde onun tezenesini tanımak mümkün. Biraz böyle halk müziğine aşina olanlar, konuya uzak olmayanlar onun tezenesini hemen tanıyabilirler. Örneğin Okan Murat Öztürk'ün Bergüzar isimli albümünü yeni almıştım, dinliyordum. Gel Yanıma Gel isimli Neşet Ertaş türküsü başladığında açış dikkatimi çekti. Bu Okan Murat Öztürk'ün tezenesine hiç benzemiyor. Ya Mehmet Erenler çalmış ya da Okan Murat Öztürk aynı onun tarzında bir açış yapmış diye düşündüm. Buna da pek ihtimal vermedim. Zira Okan Hoca'nın da kendi üslubu var. Böyle bir şey yapmaz. Hemen albüm kartonetine baktım. Detaylı olarak inceledim. Gerçekten de Mehmet Erenler'in açışıymış. Benim en dikkatimi çeken özelliği açışlarda sürati yani aciliteyi çok yerli yerinde kullanması. Ayrıca perdelere tertemiz basması. Malumunuz... Bağlama icra etme konusunda belli bir seviyeye gelen kişiler henüz hamken çok süratli çalmayı maharet sayarlar. Hacı Taşan örneğin kendisine gelen ve yanında bağlama çalan gençlerden hızlı icra edenler olduğunda yavaş dermiş. Bu benim çok hoşuma gider. Hız elbette ki önemli ama bunu nasıl kullandığınız, nereye yerleştirdiğiniz ve aceleme ettiğiniz yoksa Hızı yani sürati yerli yerinde mi kullandığınız çok önemli. Ustalık isteyen bir iş bu. İşte Mehmet Erenler açışlarda zaman zaman o kadar temiz, dengeli ve su gibi akan bir biçimde hızla uçuyor ki perdeler üzerinde hemen tanıyorsunuz onun tezenesini. E, bu hızın sönümlenmesi ve durakladığı perdeler de tam bir tamamlanmışlık hissi yaratıyor insanda. Yani o süratin sonunda kendinizi terk edilmiş hissetmiyorsunuz. Aksine sanki güvenli bir limana taşınıp bırakılmış gibi tatlı bir his doğuyor insanın içinde. Ki bu da derinlikli bir estetik haz bırakıyor kişide. Üstelik bu hız duyguyu ortadan kaldırmıyor. Ona katkıda bulunuyor. Ustalık isteyen bir iş dediğim bu. Yani süratli bağlamayı çalmak belki... ''Biraz antrenmanlı olan herkesin becerebileceği bir iş. Fakat bunu Mehmet Erenlerin yaptığı kadar dengeli ve az önce belirttiğim üzere hem yükselişini hem sönümlenişini çok uygun yerlere yerleştirip tam perdelerinde bu işi bitirmek bir maharet istiyor. Ustalık istiyor daha doğrusu. Bu da herkesde yok.'' Çok öznel tasvirler oldu belki bunlar ama Mehmet Erenlerin tezenesine aşina olanlar sanırım benimle hemfikir olacaklardır. Programın başındaki türkülerde açışlara ve ara sazlara dikkat kesilmenizi rica etmiş ve sonraki anonslarda bunun üzerinde duracağımı söylemiştim. İşte bu hususlar onun açışlarında çokça karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla onun açışlarını ders gibi dinlemek mümkün sanırım. Konunun uzmanı olsa çok daha fazla şey söyleyebilirdi bununla ilgili. Ama ben amatör bir dinleyici olarak bu kadarla yetinmiş olayım. Yöresel tavırlarla ilgili de birçok şey söylenebilir. Ama o hususa geçmeden sıradaki türküyü anons etmek istiyorum şimdi sizlere. Mehmet Erenlerin yöre ekibinden derlediği bir tokat türküsü dinleyeceğiz şimdi. Bu da az önceki türküde olduğu gibi misket ayağında yani Eviç makamında. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde akıyor. Bir Tel'den Bir Nefesten isimli albümden Ender Doğan ve Mehmet Erenlerin icrasıyla dinliyoruz. Enstrümantal olarak dinleyeceğiz. Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar <gülüyor> Mehmet icrasındaki diğer bir özellik az önceki anonsun sonunda belirttiğim üzere yöresel tavırları hakkıyla icra etmesi. Günümüzde Konya tavrı, Kayseri tavrı gibi nispeten az icra edilen sürmeli yani Yozgat tavrı gibi unutulmuş olmasa da hakkını vererek çalanların sayısı gittikçe azalan yöresel tavırları tertemiz icra etmekteydi Mehmet Erenler. Bu yanıyla da geleneğin taşıyıcısı konumunda olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Bu bahsi açmışken geleneği taşımak meselesinde de birkaç şey eklemek istiyorum. Eskiden söz yazmayan ya da beste yapmayan kişilerin sanatçı olarak nitelendirilmesinin saçma olduğunu düşünürdüm. Çok keskin bir kanım vardı bu konuda. Ama sonradan fikrim değişti. Zira yorum hiç yabana atılabilecek bir şey değil... Aksine Schleiermacher ve Diltay geleneğinde iddia edildiği üzere yorumcu bir anlamda sanatçıdır. Hatta yorumlayan bazen eserin sahibinden o eseri daha iyi anlayıp daha iyi ifadeye bile büründürebilir. Bu ilk söylendiğinde belki konuya yabancı olanlara çok saçma gelebilir ama ben bu fikrin her platformda arkasında durabilirim. Gerçekten de bazen yorumcu. Eseri yaratan kişinin anladığından çok daha derinlikle anlayabiliyor eseri. Bu bambaşka felsefi tartışmalara da yol açar. Bunun farkındayım. Yani eseri yaratan kişi yarattığı eserin ne dediğini, ne demek istediğini bilmiyor muydu? Onun bilmediği şeyler mi vardı? Bilmediği şeyi nasıl yaratabilirdi? Bu gibi sorular geliyor gündeme. Ama bunların hepsinin bence tatmin edici cevapları var. Fakat şimdi bunlar üzerinde durmam mümkün değil. Yorumla ilgili başka bir şey söylemek istiyorum bu bağlamda. Aletheia malum hakikat anlamına gelen bir terim. Lete örtmek demek. Antik Yunan mitolojisinde unutmakla örtmekle ilişkili. A öneki ise letenin tersini ifade ediyor. Kolaylıkla anlaşılabileceği üzere. Yani alete gizli bulunan şeyin üzerindeki örtüyü açmak anlamını taşıyor. İşte bu nedenle. Aleteya kavramı hakikatle özdeşleştirilmiş. Bunca lafı neden ettim diye soracak olursanız, bazen yıllarca bir eseri dinlersiniz, dinlersiniz ama hiç fark etmezsiniz ondaki özel yanları. Birisi öyle bir yorumlar ki, o yorum eserin üzerindeki perdeyi kaldırıp sizi o eserin hakikatiyle karşı karşıya getirir. Bu nedenle bir eserin yorumlanması o eserin yaratımı kadar önemlidir. En azından ben artık böyle düşünüyorum. İşte var olan geleneksel ezgileri, şarkıları, türküleri hem geleneği bir hakkın koruyarak hem de ona yeni lezzetler katarak aktarmak önemli bir yorum işi ve bu da hiç kolay bir şey değil. Mehmet Erenlerin bunu başardığını düşünüyorum. Bu açıdan da önem arz eden bir sanatçıydı. Dolayısıyla Mehmet Erenlerin sıradan bir bağlama icracısı olmadığını, bağlama icrasında Yeni yeni lezzetler yarattığını Aynı zamanda bildiğimiz, tanıdığımız türküleri Farklı bir tatla yorumlayabildiğini düşünüyorum Bu yorum meselesinde ve gelenek konusunda Üstadın katılmadığım bazı özcü görüşleri de var Ama bunları şimdi detaylandıramayacağım elbette Ayrıca felsefi tartışma meselesi buranın konusu değil Zaten puan da yeterince Edebiyat parçaladığını zannederim. O sebeple daha da uzatmadan sıradaki Türkiye geçmek istiyorum. Altın Türküler isimli albüm serisinin dördüncüsünden bir türkü paylaşacağım sizlerle. Bir Nevşehir türküsü bu. Gürbüz Sapmaz'dan alınmış. İsmi ise Şuzelve'nin Ufak Tefek Taşları. Altyazı Yaşları anlayam Sevdiğimin on üç on dört Yaşları anlamam Yaşları anlamam yaşlarım avam Alam, alam, alam. Görmedim anam, anam, görmedim anam Görmedim anam, görmedim anam arlı bozmuk doymadı doymadı doymadı mı, doymadı mı? Doymadı mı? Doymadı. Cahilidin kıymetini Bilmedim ama, ama, ama... Bilmedim ama... Bilmedim ama... Aslında listeye Mehmet Erenler'den 3 türkü daha almıştım. Ama süremizin sonuna doğru yaklaştık. Hatta süremizin sonuna geldik. Bu sebeple türkülerin hepsini dinletemeyeceğim sizlere ne yazık ki. Süresi en uygun olanı seçtim. Ve sizlere Metin Öge'den Erol Parlak ve Emre Gülkaya'nın derledikleri bir Kırşehir türküsü dinleteceğim şimdi. Türkü Şenliği isimli albümlerin 7.sinden dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Diğer adıyla Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli Bu dünya başıma gönlüm ateşler ayandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Ömrüm boş hayale döndü gidiyor. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Mehmet Erenleri dilim döndüğünce anlatmaya, icrasıyla ilgili hususiyetleri sizlere aktarmaya çalıştım. Konunun uzmanı olmadığım için elimden bu kadarı geldi ama... Halk müziğine çok emeği geçmiş olan Mehmet Erenleri mütevazi bir programla da olsa anmadan geçmek içmesinmedi. Tekrar sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mehmet Erenlerin açışları ve o tezenesi halk müziği dinleyenlerinin kulaklarında olacak. Bu haftaki destekçilerimiz Gülay Kutal ve Firuz Kutal'mış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine sağ olsunlar.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 Leanderson'a Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Apache Radyo dinleyicileri Gülay Kutal ve Firuz Kutal'a teşekkür ederiz.